وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي الْنَارِ Değerli kardeşlerim, her hafta olduğu üzere İmam-ı Nevi Rahimahullah'ın Cumartesi günleri Riyadu Salih'in adlı hadis derleme kitabını okumaya devam edeceğiz. Ancak bu hafta bu kitaba giriş yapmadan önce sizlere Yaklaşan bir hayır mevsiminden bahsedeceğim. Sanki daha dün bu, konu, bu konuyla ilgili bir sohbet, bir ders düzenlemiş gibi hissediyorum kendimi. Halbuki aradan uzunca bir sene geçmiş. İnsan ömrü de aynı böyle bu kadar kısa. Bugün sizlere allah Teala'ya sene içinde amel yapılan günlerin en hayırlısı olan o mevsimin, o günlerin çok yakınımızda olduğunu, kapımızın dibinde olduğunu haber vermek istiyorum. Allah Teala'nın hikmeti gereğince senenin bazı günlerine faziletler verilmiş. O günler Aleykümselam ve rahmetullahi ve Allah Teala'nın senenin diğer günlerine daha üstün kılınmış. Haris olan, hırslı olan mümin Ahirette saadetini isteyen, mutluluğunu isteyen ve bu saadetinin ebedi olmasını dileyen kul, akıllı kul bu fırsatları ne yapmaz? Kaçırmaz. Eğer bu fırsatlardan bir haber yaşar veyahut da bu fırsatların farkına varmıştır ama onu değerlendirmeye muvaffak olamamıştır, o zaman o kimse şöyle bir düşünmeli, şöyle kendini bir tartmalı, kar zarar hesabını yapmalı. Nasıl dünyada, yapmış olduğumuz dünyevi işlerimizde, kar zarar hesabını yapıyor, ona göre hayatımızı devam ettiriyorsak, aynı şekilde de, yarın, allah Teala'nın huzurunda, hesaba çekileceğimiz zaman, Allah'la aramızda hiçbir tercüman olmadan allah Teala'nın direkt bizimle konuşacağı o kıyamet gününde bu hesap bizim karşımıza çıkacak. Ve geriye baktığımızda bu dünyada yaşadığımız mutluluklar, saadetler, mal, mülk, hüzün hepsi geride kalmış. Bizimle beraber ancak yapmış olduğumuz salih ameller olacak. İşte bu yakınına bize yakınlaşan ve yüce Allah'tan bizleri o günlere erdirmesini niyaz ettiğimiz faziletli günlerden bir tanesi de Zilhicce ayının ilk 10 günü. Zilhicce ayının ilk 10 günü. Bildiğiniz üzere şu anda Zilkade ayının 25'indeyiz. Yani 26'sına giriyoruz zannedersem. Yine takvimleri kontrol etmek gerekiyor. Zilka'da ayı Hac aylarından bir tanesi Ve Kendinden sonra Zilka'da'dan sonra da Hac ayı olan Haccın yapıldığı arafaya çıkılan Günün içinde bulunduğu Zilhicce ayı geliyor Yaklaşık olarak Bir haftamız var Yani Önümüzde yaklaşık olarak Bir hafta var ki Bu bir haftadan sonra Bizi çok mübarek İçinde hayrın, faziletin bolca kılındığı salih amellerin Allah katında bugünlerde yapılan salih amellere, diğer günlerde yapılan salih amellerin denk olmadığı bugünlerde günlerde, aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugünlerde azimli olmamız lazım, çalışmamız lazım ki o günlere de önümüzde sadece bir hafta gibi bir zaman kaldı. Niye bu dersi her sene tekrarla yapmaya çalışıyoruz. Burada bizleri dinleyen, önce kendimizi, sonra burada bizleri dinleyen kardeşlerimizi ve daha sonra da bizleri internet aracılığıyla duyan, ders kayıtlarını dinlemeye çalışan kardeşlerimizi bu faziletli amellere teşvik etmek için. Allah Teala buyuruyor ki fezekkir feinne zikra tenfau'u'l mu'minin. Uğut ver. Hatırlat. Zikret. Zira öğüt vermek, hatırlatmak tenfa'ul müminin. Müminlere fayda verir. Yani dünyevi güncel hayatımızda arada bir iki liralık fiyat kazancı olduğu zaman kardeşimizin bize haber vermediği takdirde kızacağımız haller var. Biliyorsunuz değil mi? Diyoruz niye bize haber vermedin? Biz de alırdık. İşte Bugünler, önümüzde gelecek olan günler, bunlardan daha hayırlı ahirette Allah'ın huzurunda terazimizde bizlerin sağ kesemizin ağır gözükmesine vesile olacak, sebep olacak amellerin yapılacağı günleri sizlere öğüt vermek istedim. Öncelikle allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Fecr Suresinde şöyle buyuruyor. Vel fecri, fecre yani sabaha yemin olsun mahlukattan herhangi bir şeye kasem yemin etme bizler tarafından caiz olmayan bizler tarafından kullar tarafından caiz olmayan bir husustur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim Allah'tan başkasının ile yemin ederse ne yapmış olur diyor? Şirk koşmuş olur diyor. Ama Allah Teala kullarını intibahını çekmek için bu mahlukatın azametine işaret etmek için ne yapıyor? Bunlarla yemin ediyor. Diyor ki fecre yemin olsun. Ve leyalin aşır. Bu sureyi herhalde içinizden ezberleyen arkadaşlar vardır. Pazar günü derse gelen arkadaşlar özellikle. Ve leyalin aşır. O on geceye. On geceye ne olsun? Yemin olsun, leyal, leyl. On geceye yemin olsun. i̇bn Abbas, İbn-i Zübeyir, Mücahit ve Seleften birçok ilim ehlinden bu leyalin layali, aşır ayetinin tefsiri, zilhicce ayının ilk 10 günü olarak yapılmıştır. Yani allah Teala bir şeyin hakkında yemin ediyorsa... Burada neye işaret bulunmaktadır? Neye işaret vardır? <gülüyor> o şeyin Allah katında değerli olduğuna, o şeyin Allah katında büyük olduğuna işaret vardır. <gülüyor> Az sonra zaten bu zilhicce ayının faziletiyle alakalı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih olarak bizlere ulaşan hadisleri nakledeceğiz. Ve leyalin aşır veşşefi vel vetr Çifte ve tek olana yemin olsun. Burada da tefsirlere baktığınız zaman farklı farklı rivayetler var. Vitrin, tekin arefe günü olduğu çünkü arefe nedir arkadaşlar? Tek. Niye tek arefe? Arefenin neden tek olduğunu bileniniz var mı? Çünkü Arafa Zilhiccayi'nin her zaman neyi olur? Dokuzu olur. Dokuz tek bir sayıdır. Bazı rivayetler ki bu rivayet zayıf bir rivayet. Ve şefa' çift ise bayram günü. Niye bayram günü? Çünkü bayram günü Zilhiccayi'nin onudur. Ancak tefsirlere baktığın zaman bunların bugünlerde yapılan ibadetler olduğuna işaret var. Namaz gibi, hac ibadetleri gibi, hac ibadeti gibi, Arafat'ta vakfe durmak gibi ibadetlere işaret olduğunu söylüyorlar. Mesela tavaf nedir? Tavaf Tek. tektir. Niye? Çünkü Allah'ın evinde kaç kere dönüyoruz? Yedi kere dönüyoruz. Buraya ne yapmaktadırlar? İşaret etmektedir. Ama mesela tavaftan sonra iki rekat namaz kılıyoruz değil mi? Tavaf yapıyoruz. Tavaftan sonra iki rekat kılıyoruz. O da nedir? Çifttir. Namazlar. O günlerde kıldığımız namazlar ve genel olarak kılmış olduğumuz namazlara baktığınız zaman, akşam namazı akşam namazı nedir? Tektir. Ama yatsı namazı çifttir. وَلَيَالِنْ عَشْرِ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَالْلَيْلِ اِذَا يَسْرِ وَالْلَيْلِ اِذَا يَسْر۪ي Aslında aslı böyledir ayetin. Gece ne yaptığı zaman? sera يَسْر۪ي Akıp gittiği zaman. Çünkü gece böyle ne yapıyor bakıyorsunuz akıp gidiyor değil mi? Yani geceyi durdurmamızın mümkünatı var mı? Yok. Böyle kalkıp gidiyor. Bunların hepsi birer işaret arkadaşlar. Ama bu modern hayatta, binaların içinde, kulelerin içinde, beton armadelerin içinde yaşaya yaşaya bu kevni seyredip de bu azameti görmek pek mümkün olmuyor. Biz mesela Medine'ye gittiğimiz zaman arkadaşlarla Beyda denen bir çöl var. Zaten Beyda çöl demek. Böyle Medine'nin şehir dışında 20 km uzağında. Oraya gittiğiniz zaman Medine'de hava akşamleyin mesela 35 derece. Oraya bir gidiyorsunuz 15 derece. Arada 25 km var. Her taraf kum. Dağların arasında kap karanlık. Yanında oturan arkadaşını ışık yanmadığı zaman, arabanın farı yanmadığı zaman göremiyorsun. Kafanı şöyle gökyüzüne bir kaldırıyorsun. Sanki yıldızlar hemen başının üzerinde. Yani yıldızların muhteşemliğini, Allah-u Teala'nın onları ne muhteşem bir şekilde yarattığını orada daha iyi hissedebiliyorsun. O çölde değişik sesler duyuyorsun, o dağlar bir acayip geliyor. Yani Allah-u Teala'nın kudretini orada bir daha daha ne yapıyorsun? hissediyorsun. Allah Teala da Kur'an'ın inmiş olduğu bu topluma fecir sabah ayrı bir olay, gece gitmesi ayrı bir olay. Her birini insan yaşıyor. ve on gün, walaya haline aşr, wa shaf'i wal watr, walleyli ida yasr. Hal fi zālka qasamun Diyor ki Allah sana bu kasemlerde yani bu yeminlerde aleyküm selam. akıl sahibi için hicr kelimesi arkadaşlar bu ayette Hal fi dâlike kasemun lezî hicr aleyküm akıl sahiplerine bir yemin vardır yemin var mıdır? Bunu tehdit ediyor. Yani bu akıl sahiplerine bu yeminlerde bir ne var? İbret var bir. Hatırlatma var bir. Öğüt var. allah Teala hicr diyor akıl sahiplerine. Niye hicr deniyor? i̇l Mehri diyor ki çünkü akıl insanı ne yapar? Kötü alışkanlıklardan, insana, Müslüman'a layık olmayan şeylerden uzak eder. Uzak tutar. Hatta diyorlar ki bugün tavafa gittiğiniz zaman Umre'ye giden arkadaşlarımız görmüştür. Orada Hicr İsmail var. Hicr İsmail. Onun da buradan geldiğini söyleyenler var. Yani tavafı yapan insanın oraya ne yapmaması lazım? Girmemesi lazım. Oradan ne yapması lazım o kimsenin? Uzak durması lazım. allah Teala da diyor ki Hel fi zâlike kasemun lezî Hicr. Yani akıl sahiplerine burada bir kasem vardır. Bu ayetlerde. O zaman bu ayetlerden biz ne alacağız arkadaşlar? İbret alacağız. O da önümüzde gelmekte olan Zilhicce ayının fazileti. Ve Zilhicce ayının hususen hususen ilk on gününün fazileti. Bu konuyla alakalı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den fazileti ile alakalı İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın rivayet etmiş olduğu bir hadis var. Çok büyük faziletin yüklendiğine işaret eden bir hadis. Bugünlere. Diyor ki İbn Abbas radıyallahu anhuma anen-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال: "Ma min ayamin أَلْعَمَلُ الصَّالِحُ ف۪يهِنَّ أَحَبُّ min اللّٰهِ مِنْ هَذِهِ الْاَيَّامِ الْعَشْرِ Sene içinde Allah-u Teala'ya yapılan salih ameller arasında bugünlerde yapılan salih amellerden daha sevimlisi yoktur. Yani bu kadar bir genellem yapıyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için ilim ehli ihtilaf etmiş. Düşünün içinde bin geceden hayırlı olan Kadir gecesinin bulunduğu Ramazan ayının son 10 günümü daha faziletlidir. Ya da Zilhicce ayının ilk 10 günümü daha faziletlidir. Yani siz şu anda şöyle kendinize gelip silkelenip bir düşünün. Eğer şayet Allahu Teala bizleri bu günlere idrak ettirecek olursa, o günlere, ki bir hafta kaldı dedik, çok büyük bir fazilet sezonuna, mevsimine girmiş bulunacağız. İlim ehli diyor ki, Şeyhülislam İhissam bin da görüşü bu, geceler olarak, Ramazan ayının geceleri, son 10 günün gecesi daha hayırlıdır. Ama genel olarak, gündüz olarak, Zilhicce ayının ilk 10 günü daha hayırlıdır. Çünkü Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın buradaki İbn Abbas rivayetindeki aslı var. Tabi sahabeler bunu duyunca diyorlar ki: "Vel-cihad fi sebilillah?" Sahabeler şaşırıyorlar. Diyorlar ki: "Ey Allah'ın Resulü, Allah yolunda yapılan cihat da mı öyle yani? Bugünlerde yapılan salih amellerden daha hayırlı olamaz. Bugünlerdeki ameller daha sevimlidir Allah Teala'ya." Sahabelerin Olayı daha iyi idrak edebilmeleri için, anlayabilmeleri için, çünkü dehşete düşüyorlar. Böyle büyük bir fazilet mevsimi var. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam: "Fakala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Wa la Jihad fi Isabilillah". Evet, Allah yolunda cihat da böyledir. In la ancak bir kişi müstesnadır. خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك şey Malıyla ve canıyla cihada çıkıp geri dönemeyen, malını ve canını kaybeden hariç böyledir. Yani Allah yolunda cihada gidip geri dönen, adamın yaptığı amelden daha hayırlı, allah Teala'ya daha sevimli, amellerin daha sevimli olduğu bir günlerden bahsediyor. <gülüyor> Onun için allah Teala, ''Hel fî zâlike qasemûn lizî hicr'' Akıl sahibine bir ibret, bir yemin vardır bu ayet, ayetlerle ilgili olarak. Ama gaflet sahibi gaflet sahibi için bir şey fark etmez. Yani bu 10 gün neyse bu 10 günün dışındaki günler neyse bu 10 günü de öyle yaşar. Olayın farkında değildir, idrakinde değildir. Ama imanı yaşayan yükselen bir adam için bu 10 gün nedir? Sevinç kaynağıdır, neşe kaynağıdır. İbadete yönelme. ibadet konusunda içtihat etme. Kötü alışkanlıklarını bırakma. Hayır konusunda yarış etme. Günleridir. Bu hadisi Tirmizi rivayet ediyor. Şeyh Albani Rahimahullah sunan Tirmizi de bu hadisin sahih olduğunu söylüyor. İkinci hadis ise İbn Ömer radıyallahu anhuma rivayet ediyor Abdullah İbn Ömer diyor ki: "Kala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: 'Ma min eyyam en a'zamu 'indallahi ve la uhabbu ileyhi al-amel fihenne min hadi'l Allah katında amellerin daha azim, daha büyük ve Allah'a daha sevimli olduğu bugünlerden başka bir gün yoktur. Diyor ki aleyhi ve sellem hadisin devamında fa'kthiru fihenne. Şimdi bize ne, yap ne yapmamız gerektiğini, bu günleri nasıl değerlendirmemiz gerektiğini söylüyor. Diyor ki fa'kthiru fihenne min tehlil. Bugünlerde bolca ne yapın? Tehlil. Ne demek tehlil? <gülüyor> La ilahe illallah. La ilahe illallah. Ve tekbir. <gülüyor> Tekbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilahe illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Velillahil hamd. Az sonra gelecek. Neler yapmamız gerektir. <gülüyor> Vettehmidi. <gülüyor> Ve Allah-u çokça ne yapın? <gülüyor> Ham dedin. Mesela sabah akşam zikirlerini çekmeyen, o zikirlerden gafil yaşayanlar, bugünleri fazilet bilip, bugünleri fırsat bilip, bu zikirleri çekmeye ne yapsın? Kendini alıştırsın. Gününü Kur'an okumadan geçirip zayi eden arkadaşlar o günlerde Kur'an okumaya alıştırarak kendilerini günlük Kur'an virdleri, zikirleri olsun. Gece namazına kalkmayarak gafillik yapan kimseler bu günleri fırsat diyerek kendi nefislerini bu günlerde gece namazı kılmaya ne yapsın? Alıştırsın. Harama bakmaktan kendini alıkoyamayan kimseler bu günlerin azametini bilerek, Allah katında ne yapsın? Bu günlerin azametini hissetsin ve bu haramdan nasıl uzaklaşılması gerektiğini kendine alıştırsın. Oruç tutmanın nefislerine ağır geldiği kimseler. Ramazan dışında oruç tutulmak aklına geldiği zaman başına ağrılar giren, ne kram giren... Ramazanı tutarım bana yeter diyen arkadaşlar bu 10 günde 9 günü tabi 10. gün bayram. Bu 9 günü oruçlu geçirerek yahut da en azından 9 günü yapamıyorsa yapabildiği kadar oruçlu geçirerek ne yapsın? Kendini bu ibadete alıştırsın sonra pazartesi perşembeleri oruçlu geçirmeye çalışsın. Yani bir antrenman olsun bu günler. Bu hadiste İmam Ahmed Müsned'inde rivayet ediyor. Bu hadise sahih bir hadis. Kana Sa'id ibn Jubeyr rahimehullah tabiinden ki o az önce rivayet bizim size aktarmış olduğumuz İbn Abbas hadisini rivayet eden ravilerden. Sayid ibn Jubeyr diyor ki deniyor ki onun hakkında idha dakalet el ashru ictehada ictehadan hatta ma yakadu يقدر عليه Sa'id ibn Jubeyr bu ilk on gün geldiğinde öyle çalışır, öyle gayret sarf ederdi ki diyorlar ne yapılmazdı? Ona güç yetirilemezdi. Yani hani bizim bir tabir var ya, onunla aşık atılmaz. Çalışıyor. Hatta onun şöyle dediği naklediliyor bizlere. Diyor ki لَا تُطْفِعُوا سُرَجَكُمْ سُرَجَكُمْ لَيَالِي الْعَشِرِ bu 10 günde, 10 gecede ne yapmayın? Işıklarınızı, kandillerinizi kapatmayın. Yani uyumayın manasında. Yani bol bol akşam kalkın. Allah Teala'nın yeryüzünün semasına indiği vakitte. Hadislerde geldi üzere. Dua edin o vakitleri Kur'an okumakla. Çünkü yani duaya icabet edilecek vakit. Allah Teala'nın haber verdiği vakit. Adam o vakitte dönmüş Horluya horluya uyuyor. Bir adam da var ki o vakitte ellerini açmış, kalkmış, abdestini almış, Kur'an okumuş, geceliğin namaz kılmış, gözyaşı dökmeye çalışıyor, Rabbinden bir şeyler istiyor, bir şeyler arzuluyor. Yani bir tanesi ah ahlıyor, vah alıyor, niye ben böyleyim, niye çocuğum çocuğum böyle, niye işlerim doğru gitmiyor, niye duam kabul olmuyor. Bir tanesi de beş tane çocuk getirmiş, Yetiştirmiş. Hepsi Allah'ın kitabını ezberlemiş. Babasına itaat ediyorlar. Anasına itaat ediyorlar. Adamın işleri yolunda. Rabbinden razı. Başına gelenlerden razı. Diğeri de hep hayatı boyunca şunu sorgulamış. Niye böyle? Niye böyle? Niye şöyle? Diyor ki "Hafız İbn-i Hacer Rahimahullah Fethülbari'de Diyor, bu zilhicce ayının ilk 10 gününün faziletli olmasının diyor sebebi şudur. Burada diyor, bugünlerde ana ibadetler, asıl ibadetler ne yapılmakta? Bir araya gelip toplanmakta. Ne gibi? Yani namaz, evet on günde namaz kılınıyor. Oruç, as sonra rivayette gelecek. Nibi Aleyhisselatü Vesselam bugünlerde oruç diyordu. Hac... Bu aylarda ne yapıyoruz biz bugünlerde? Hac, hac yapıyoruz. Hac başka bir ayda yapılmıyor değil mi? Bu ibadetlerin hepsine bakın Sadece bugünlerde toplanıyor. Ramazanın sonu 10 günü hac yapılabilir mi? Şevvalde yapılmaz. Şevvalin 6 gün fazileti var ama hac yapabilir misin? Diyor ki Hafız İbn Hacer Allahu Alem diyor bugünlerdeki faziletin sebebi ne olabilir? Bu olabilir. Hafız İbn-i Recep Rahimahullah da diyor ki Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimahullah'ın öğrencilerinden tilmizlerinden allah Teala diyor kullarının kalplerine Kabe'yi görme duygusunu Kabe'yi görme <gülüyor> sevdasını koydu. Ancak allah Teala'nın kullarını allah Teala'nın kullarının hepsi tümü Kabe'ye gidip orayı görme ve orada ibadet etme, orada hac etme gücüne sahip değil. Ve allah Teala aynen böyle dedi İbni, İbni Racep kullarına ömürde bir defa hac ibadetini yapma farziyeti yükledi. Gücü yetenlere. Ve işte diyor ki allah Teala bu 10 günü bu zilhiccenin ilk 10 gününü Hacca giden ve hacca gidemeyip memleketinde, yurdunda oturup kalan insanlar arasında ne yaptı? Ortak yaptı, ortak kıldı, müşterek. Yani ömründe bir kere gitmişsin yahut hiç gidememişsin. Ama mahzun olma, hüzünlenme. Bugünlerde sana da ayrılmış bir pay var. Bugünlerine ne yap? Fırsat bilerek iştahat et. diyor ki hemen aciz anil hac fi amin qadra fi al-ashr ala amalin ya'maluhu fi baytihi يكون افضل من يكون افضل من الجهاد والذي هو افضل من الحج bak şimdi diyor İbnü'r-Ceb hacca gidemeyip evinde kalan bir adam evinde oturarak bu Zilhicce ayının 10 gününü ihya ederek yaşayarak ne yapabilir cihattan daha hayırlı bir amel yapmıştır diyor. Çünkü hadis öyle diyor Peygamber Resulü. Cihattan daha hayırlı bir amelde bulundun. E cihatta, cihattan da, cihatta, haçtan daha hayırlı bir amel diyor. <gülüyor> yani sen hacca gitmedin ama evinde kaldın, gidemedin ama aslında hacdan ve cihattan daha faziletli ne yaptın? Bir ibadette bulundun. Evet. Bugünlerde yapmamız gereken ibadetler var. Dediğimiz gibi namaz ibadeti. Beş vakitin dışında nafilelere, özellikle beş vakiti cemaatle camide kılmaya dikkat etmek. Nafilelere önem vermek. Sevben radıyallahu anh ne diyor? Semi'tu Resulallahü sallallahu aleyhi ve selleme yakul... اَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلّٰهِ Bolca, çokça Allah'a secdede bulun. Ey sevban. فَاِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلّٰهِ سَجْدَةً اِلَّا رَفَعَكَ اِلَيْهِ بِهَا Allah-u Teala bu yapmış olduğun her secdede Allah seni kendi katına bir derece, bir makam yükseltir. hatta عَنْكَ بِيَا خَطِيَةً O yapmış olduğun secdeye karşılık senden bir hatanı, bir günahını siler, yok eder. Ta yani secdenin fazileti bu arkadaşlar. Onun için nafile ibadetler, nafile namazlar, cemaatle namaz, gece namazları bugünlerde bir daha biraz daha fazla önem kazanıyor. İkinci husus yapmamız gereken ibadet asıyyam oruç ibadeti. Nebi Aleyhisselatü vesselam'ın bazı hanımları rivayet ediyor bu hadisi. Aynı bu şekilde geliyor. Huneydete bint Halid an imraati an ba'di ezvacihi. Ezvacın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diye geliyor. Hadis bu Davud'da Şeyh Albani rahimahullah bu hadis tahsih ediyor, sahih görüyor. Peygamber aleyhisselamın bazı hanımlar, Hangi hanımlar olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bunların bilinmemesinin hadise bir zararı var mı? Biz Ehli Sünnet'e göre yok. Ama Şiaya göre var. Ehli sünnet ve cemaate göre Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın ashabının tümü nedir? Adaletlidir. Odul sorulmaz. Yani ama Şiia ne yapmaz? Almaz. Ayşe radıyallahu anhader ki hayır o kötü kadındı. Peygambere ihanet etti. Bu hadisi almayız derler, değil mi? Aynen bu şekilde söylüyor. Maalesef. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı hanımları Kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yasûmu tis'a zilhicce Bakın bize ne anlatıyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zilhicce ayının dokuz gününü ne yapardı? Oruçlu geçirirdi. Yani altı gün sonra yaklaşık olarak beş de olabilir o, bilmiyoruz. Bu oruç, Peygamber aleyhisselatü vesselam'ın evet. tuttuğu bir Oruç. Ya ben iyilik yapıyorum, namaz kılıyorum, Kur'an okuyorum. Oruç bana ağır geliyor. Hocam bana oruç söyleme. Dememeli insan. Bakın hanımlar ne diyor Peygamber Efendimiz yusumun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem 9 Zilhicce. Ya kendisi fil tutardı Aleyhissalatu vesselam. Bil fiil. Aç kalıyor Aç kalıyor. Rabbine takarrub ediyor. Rabbine yaklaşıyor. Allah'ın Allah'a yaklaşılacak en faziletli amel hangisi arkadaşlar? Farz ameller. Sonra kul Allah tarafından yaklaşmaya devam eder, nafile ibadetleri yaptığı sürece. Yani Allah için aç kalmak. Ve yu <hazıra> aşura Asura Asura gün oruç tutardı. Ve 33 gün min kulli şahr ve her ay üç gün. Her aydan üç günü Aleyhisselam oruç tutardı. Şimdi herkes şöyle bir düşünsün bakalım. Bak Ali, bak İlyas, bak Hasan, yaşın 30'a gelmiş, yaşın 25'e gelmiş, yaşın 40'a gelmiş, yaşın 50'ye gelmiş. Her ay 3 gün oruç tutmaya dikkat ediyor musun? Hayır. Bundan 2 ay önce Ramazan ayından sonra gelen Şevval ayının 6 gününü oruçlu geçirdin mi? Hayır. Zilhicce ayının bu 9 gününü oruçlu geçirmeyi düşünüyor musun? Hayır. Veya öyle bir niyet yok. Vallahi İlyas Hoca burada gelip anlatmasaydı zihnicce ayının bu kadar yakın olduğunu, bu kadar faziletli olduğunu da zaten ne yapmayacaktık? Farkında olmayacaktık, bilmeyecektik. Öyle, yaşay öyle yaşayacaktık. Diyorsan eğer o zaman bir sıkıntı var, bir problem var. Bir, yani bir seni bu hayırdan mahrum eden bir sebep var. Onun altını araştırmak lazım. Neden? Yani allah hala Kur'an-ı Kerim'de bunlarla ilgili bahsetmiş, bunlarla ilgili yemin etmiş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bugünlerin faziletine işaret etmiş. Kendisi bilfiil fiil, hanımlarının rivayetiyle bugünleri hoşlu geçirmiş. Eee sen ya havada dolaşan gafil bir sivrisinek gibi geziyorsun, farkında değilsin, ne yaptığının farkında değilsin. Öyle bir tabiri caizse yani çarpılmışsın ki, ne olduğunu farkında değilsin sen de. Böyle gidiyorsun işte. Ya da sana bir müjde geldi semadan, gökten. Hayırlı ve faziletli bir insansın. Bunlara artık ihtiyacın yok dendi. Bazı haşa tasavvuf, tarikat hocalarının dediği gibi. diyor ki artık tamam. Bize yakın geldi, bize yakın ulaştı. Bundan sonra yalan söyleyebiliriz. Bundan sonra diyor namaz yok, bundan sonra oruç yok diyenler var. Onun için herkes şöyle kendine bir çeki düzen vermelin arkadaşlar. Bugünleri şeytanın elinden yapmayalım zayi etmeyelim. Et teklir ve tehlil ve tahmid. Az önce ki rivayette İbn Ömer rivayetinde olduğu gibi ekte fihi inne min et tehlili ve et tekbiri ve et tahmidi. La ilahe illallah. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu akbar, Kebira. Sahabelerin sünneti arkadaşlar. Az sonra zikredeceğiz. Sokaklarda İmam Bukhari rivayet ediyor bunu. Diyor ki Kâne Ömer radıyallahu anhu yukebbiru fi kubbetihi bi Mina. Ömer ibnül Khattab radıyallahu an Mina'da çadırında tekbir getirirdi. Feyesma'uhu ehlul mescidi feyukebbirun. Cami cemaati Ömer'i duyardı. Tekbir getiriyor. Diyor, onlar da tekbir getirirlerdi. Ve yukebbiru ehlul asvaq arşılar, pazarlar tekbir getirmeye başladı. Hatta <tık> tertecce mina tekbira. Ta ki mina tekbir sesleriyle ne yapardı? Yantılanır. Çınlardı. Çınlardı. Aynı şekilde İbni Ömer de Bukhari rivayetleri İbni Ömer de Mina'da ne yapardı? Namazlardan sonra namazlardan sonra Mina'da tekbir getirirdi. Yatağında çadırında, oturduğu yerde ve yürürken tekbir getirdi diyor. Aynı şekilde Ebu Hurayra'dan da bu şekilde yaptığı rivayet olunmuş. Yani sahabeler zilhicce ayı girer girmez. İlmehli diyor ki zilhicce ayında iki türlü tekbir vardır. İki türlü tekbir. Birincisi mutlak. Mutlak olan tekbir. Yani zilhicce ayının girmesiyle başlar ne zaman hilalin girdiğini duyduk? Akşam namazında haber geldi. Hilal göründü. Başlıyoruz. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Kebira yahut yani Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe illallah Allahu Ekber, Allahu Ekber, hamd Bayram namazına kadar beklemeyin bu tekbir getirmek için. İşindesin, sokakta yürüyorsun, tekbir getir. La İlahe İllallah, Estağfurullah. İnsanları hatırlat. Neden böyle yaptığını söyle. Bugünün fazileti böyle de. Bu zikirleri ne yapacağız? Zilhicca'yı girerken çekeceğiz. Teşrik günlerinin sonuna. Yani biz bayramın dördüncü gün diyoruz ona Türkiye'de. Bayramın dördüncü gününün ikindi namazının akşam namazının sonuna kadar ne yapıyoruz? Getiriyoruz. Akşam namazına kadar getiriyoruz. Bunlara ne deniyor? Mutlak tekbirler. Mutlak. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, tabi maalesef öyle bir çağda, öyle bir dönemde yaşıyoruz ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini tatbik eden ne deli gözüyle bakılıyor artık? İşte, Sokakta la ilahe illallah desen şöyle, Allahu akbar desin otobüste estağfurullah da bu, bu biraz selamda yani uçmuş, kaçmış. Ama yani, aynı insanlar bakıyorsun otobüste ben görüyorum. böyle tipte insanlar var ki yani, diyorsun Allah Allah ya. Yani, bir insan nasıl bu hale gelebilir? Vücudu delik deşik olmuş. Oradan delik sokmuş, kulağından delik sokmuş, burnundan delik sokmuş. Artık bundan normal olmuş. Ama böyle sakalıyla, takkesiyle zikir çeken, Kur'an okuyan insana diyor Allah emanet. Evet. Bir de mukayyet tekbirler var. Bu mukayyet tekbirleri bazı ilim ehli diyor ki yani mukayyet tekbirler yoktur. Genel manada mutlak tekbirler var diyor. Fazil diyor ki hayır rivayetler vardır. İşte İbn Ömer'in Bukhar'daki halka salavat namazların akabinde namazlardan sonra lafzı gibi lafızlar getiriyorlar. Bu da arkadaşlar ne zaman başlıyor? Arefe günü sabah namazından sonra başlıyor. Arefe günü sabah namazından sonra başlıyor. Ne zamana kadar? Teşrik gününün ikindi namazına kadar. Namazlardan sonra ne yapıyoruz? Allahu Allahuekber la ilahe illallah Allahu Allahuekber ve lillahi elhamd diyoruz. Tabi bunu yaparken koro şeklinde değil. Sünnet olan herkesin hissederek, Allahu tazim ettiğini şuur ederek söylemesi. Evet bu 10 gün içinde bir de ne var arkadaşlar? Arefe günü var. Yani 9 gün için 9. gün Arefe günü oluyor. Küçükken bizler ederlerdi annelerimiz, babalarımız. Bugünlerde kuşlar bile oruçlar, siz de tutun diye. Bizleri o şekilde oruç tuttururlardı. Ve o kuşlar görüyorduk, yiyordu, içiyordu yani. Tabii yani daha etli bir şey var. Ola Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözü. Diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam, hadis sahih-i muslimde. Ahtesibu alallahi wa rafa'u alakalı'' dedi ki ahtesibu alallahi an yukeffira <gülüyor> as-sane allati qablahu was-sane allati ba'dahu Ya yani bu ''Arafe günü tutulan diyor oruç ile Allah'tan şunu umuyorum. Ne umuyorum diyor? Ne istiyorum diyor? neyi niyaz ediyorum diyor? An yukeffira as-sane allati ve allati ba'dahu. Arefe'nin olduğu o günün bir önceki senesini arafeden sonraki bir seneyi ne yapmasını? Keffaret etmesini, temizlemesini, bağışlamasını umuyorum. Yani böyle bir beklentisi var Aleyhisselatü Vesselam'da. Yani bu kadar faziletli bir gün arefe günü. Genelde insanlar maalesef memlekette, alışveriş merkezlerinde bayramlık, berberde, hamamda geçiriyorlar. Halbuki oruç tutulması gereken, ibadet yapılması gereken bir gün. Peki geçmiş senenin günahlarını anladık. Geçmiş senenin günahları yapılmış. Deftere yazılmış. Onların olması anlaşılır bir şey. Peki gelecek senede yapılacak günahların affı nasıl olacak? kefareti nasıl olacak? Diyor ki i̇l i̇bn Hacer Rahimahullah. -e Bu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü diyor. Aynı Allah-u Teala'nın Bedir ashabına dediği şu söz gibidir. Allah-u Teala ne diyor Bedir ashabına? اِعْمَلُوا نَاشِئْتُمْ fakat gafartulekum. Sizler yaptı, yapacağınız her şeyi yapın. Sizlerin günahlarınız ne yaptım diyor allah Teala? Bağışladım. Bağışladım. Dilediğiniz yapın. Bu işte demek değil artık. Bu saatten sonra günah işleyin. Haram işleyin. Onlardan mükellef değilsiniz anlamında değil. Diyor ki ilim ehli. Yani bu şunu içerir. allah Teala Teala buradan sonra sizleri büyük günah işlemeden muhafaza edecek. Sizi koruyacak. Hayır işlemeye muvaffak kılacak. Öyle hayırlı, öyle Allah katında sevap olan ameller işleyeceksiniz ki bu ameller işleyeceğiniz o kusurlara, hatalara, günahlara ne yapacak? Kefaret olacak. Demek ki yani Arafa günü yapacağınız amelin daha sonra yapacağınız salih amellere bile neyi var? Etkisi var. Hatta bir insanın yapacağı salih amellerin zürriyetine bile, yani çoluğuna, çocuğuna bile neyi var? faydası var, etkisi var. Keh Suresinin Cuma günleri okuyoruz değil mi? Ne diyorlar oradaki o iki yetimin duvarı var ya Huma salih ha. Yani bu çocuklara verilen mükafatın mükafatın bir sebebi de ne? Babaları salihti. Yani babanın salih olması çocuklarının önünü de açıyor arkadaşlar. Böyle bir şey de var ya. Yani. O zaman Arafa gününde ne yapacağız? Oruçlu geçireceğiz ve umacağız ki temenni edeceğiz ki Allah Ta'la bu oruçlumuzla bizim geçmiş senemizin ve gelecek senemizin günahlarını ne yapsın? Kefaret eylesin, affeylesin. Evet. Bu zilhicce ayında bir de bayram günü var. Biz bugüne ne diyoruz? Yevmun Nahr. Nahr. Ne demek nehr? Boğazlama. Arapçada böyle dönüyor. Çünkü o gün ne yapıyoruz? Hayvanları boğazlıyoruz, kesiyoruz. Ebu Davud rivayet ediyor bu hadisi. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam اِنَّ اَعْظَمَ الْاَيَّامِ اِنَّ اللّٰهِ يَوْمُ الْنَحْرِ thumma يَوْمُ الْقَرِّ Allah katındaki günlerin en hayırlısı hangisidir? Bayram günüdür diyor. Hangi bayram? Kurban bayramı. İlk. Yani dokuz günü geçirdik oruçlu. 10 gün evet et yiyeceğiz. Tekbirlere devam edeceğiz. Artık bugün yatalım, televizyon seyredelim, sinemaya gidelim. Bugün artık bu tamamlılık değil. Bugün de faziletli bir gün arkadaşlar. Sonra bugünden daha sonraki bir gün Yevmul Kar dediği hacıların Mina'da karar kıldığı, çadırlara artık yerleştiği, taşlamalarını yapıp, Müzdelife'den gelip, taşlamalarını yapıp, ifade taraflarını yapıp artık çadırlara yerleştiği, karar kıldığı ikinci günde, bayramın ikinci günü de senenin en hayırlı ikinci güne dönüverle tesadüf. Bu hadise bu davatta sahih bir hadis. Evet. Bugünlerle alakalı değinmek istediğim faziletler bunlar. allah Allahu Teala bizleri ve sizleri bizleri burada işten bütün kardeşlerimizi gaflet uykusundan uyandırıp bu günlerin faziletine idrak eylesin. Bu günleri hakkıyla Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bize rivayet ettiği gibi onun ihya ettiği gibi ihya etmeye o günleri neharını, gündüzlerini oruçla, gecelerini kıyamla zikirle geçirmeyi nasip eylesin. Önce böyle dua etmek lazım. Allah yani kulu muvaffak kılmaz ise kuluna Sebepleri halk etmez, yardımcı olmaz ise kul ne yaparsa yapsın ne kadar azmederse azmetsin, ne yapamaz bu hayra erişemez. Mümkün değil. Mümkün değil. Allah Teala onun için velillezina cahadû bizim yolumuzda, bizim dinimizde mücahede eden, çaba sarf eden, gayret sarf edenler var ya, lenehdiyennahum subulena. Onlara yollarımızı ne yapacağız? Kolaylaştıracağız. Yani Yüce Allah'tan niyazımız bizlere hayır yollarını ne yapması? Açıp kolaylaşması. Bunun ilk adımını biz atıyoruz. Ne yaparak? Bunun hükümlerini kendi aramızda müdaresi ederek, kendi aramızda bunu zikrederek, bunun hazırlığını yaparak, bundan haberdar olarak inanın sizler kadar Allah katında bu hususta muvaffak olan, bu hususta muvaffak olamayan sizlerden daha çok insanlar var. dedi dedik ya, Öyle insanlar var ki bu ay gelmiş, geçmiş, ayın yedisi olmuş, sekizi olmuş, haberi yok. Zirhidçi ayında olduğumuzda. Yapma ya, diyor, bize de söyleseydiniz de haberimiz olsaydı. Allah onu ne yapmadı? Buraya getirmedi bak. Yahut burada olan dersi ona ulaştırmadı. Habersiz yaşıyor. Onun için bu da bir fazilet. Elhamdülillah. Burada bunları işitmek, burada bunları duymak fazilet. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse, Çarşamba ya da cumartesi kurban ahkamı ile alakalı yine böyle bir ders yapacağız. Ama bu haftadan zikretmemiz gereken, buraya dikkat edin, şimdiden söylememiz gereken bir husus var. oldu. Nedir o husus? Şimdiden zikretmemiz gereken husus. Niye onu şimdi zikretmek istiyoruz da haftaya tehir etmek istemiyoruz? Kurbanla alakalı olmasına rağmen. Evet söyleme var. kesmek, saç kesmek. Evet, tırnak, saç, işte koltuk altı tıraşı olmak, insanın derisini böyle oynaması, koparması gibi, ee, şeylerden kurban kesmek isteyen, kurban kesmenin niyetine gelen kimsenin uzak durması. Son 10 günde. Yani bunu niye size haber veriyoruz? Ne haber veriyoruz? Haftaya... Şimdi çarşamba mı perşembe mi bilmiyorum hangi güne gelecek Zilhicce ayının başlangıcı. Şayet bunu ben size önümüzdeki hafta cumartesi haber verirsem eğer sizler tırnaklarınızı o gün kesmemiş, saç tıraşı olmamış, bıyıklarınızı kısaltmamış olacaksınız ve bunu duyunca o şekilde pala bıyık, uzun tırnaklı bayrama kadar gezeceksiniz. Onun için arkadaşlar aslan okuyacağım size hadisi. Kurban kesmek isteyen kardeşler zilhicce ayının girdiğini haber alır almaz. Zilhicce ayının başladığını haber alır almaz. Akşam namazından itibaren o günün akşamından itibaren bayram günü kurbanını kesene kadar kurbanını kesene kadar tırnağını bıyığını saçını ve vücudundaki diğer tüylerini ne yapamaz? Kıllarını alamaz, kısaltamaz. Sakalı zikretmiyoruz zaten tekabı hiçbir zaman alamaz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. hadis Sahih-i Müslim'de Ummu Seleme Radiyallahu Anha şöyle diyor. Ennen Nebiye Sallallahu Aleyhi Vesselam'e kal, اذا دخلت ال عشرو اذا دخلت ال عشرو ayının ilk on günü başladığı andan itibaren وَاَرَادَ أَحَدُكُمْ اَنْ يُضَحْيَا ve sizlerden birisi kurban kesmek istiyor ise bu ifadeden cumhurun nebi aleyhissalatu vesselam'ın bu sözünden cumhurun hangi hükmü çıkardığını kim hatırlıyor? Evet. Kurban kesmenin sünnet olduğu. Çünkü aleyhissalatu vesselam diyor ki: "Arada ehadukum en yudahhi." Sizden birisi de ne yaparsa kurban kesmek isterse cumhur ki kurban kesmek sünnet. Tabii mevkuf rivayetler var Ebu Hurayra'dan. Kurban kesip imkanı olup kesmeyenlerle alakalı. Mescidimize, musallamıza, namazgahımıza yaklaşmasınınla alakalı. Bu rivayetlerden dolayı bazı ilim ehli Hanefi mezhebi mesela kurban kesmeyi ne olarak görmüş? Vacip. Şeyh Hulusi'nin Teymiye Rahimahullah da bu görüşü atmakta yapmakta? Tercih etmekte. Yani gücü olup da kurban kesmenin vacibi terk ettiğini söylemekte. Yani günah girdiğini söylemekte. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, sizden birisi kurban kesmek ister. Zilhiccayının ilk 10 günü de girdiyse, başladıysa, فَلَا <gülüyor> min مِنْ ve وَبَشَرِهِ شَيْئًا Şa'r, tüyünden, saçından, hiçbir şeye ne yapmasın? Dokunmasın. Ve وَبَشَرِهِ Teninden, etinden, hiçbir yere ne yapmasın? Dokunmasın. Ve fi lafz, bi lafızda ise, ki bu da Sahih Müslim'de, فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا أَذَافِرِهِ Tüyünü ve tırnaklarını ne yapmasın? Dokunmasın. Hatta <gülüyor> يُضَحْهِيَ Ne bana kadar? Kurbanını kesene kadar. Tabi bu kim için geçerli? Kurban kesen kişi için. Ailesini kapsamaz bu. Yani kurban kesen kişi derken kasabı kastetmiyoruz yani. Senin niyetin var. Diyorum ki ben sana Kurban kesmeye niyetin var mı kardeş? Sen de diyorsun ki evet hocam. Kurban keseceğim. Sen ne yapacaksın? Tırnağını, saçını, bıyığını almayacaksın. Yani berbere bugünden önce gideceksin. Bayram tıraşını bugünden önce olacaksın. Evet. O zilhicce ayının ilk 10 günüyle alakalı söyleyeceğimiz hususlar bunlar. Biz aslında biraz kısa tutmak istemiştik ama yine uzadı. Hayır oldu inşallah. Önümüzdeki hafta Cumartesi günü Kurban ile alakalı Bir ders yapacağız. Şimdi kardeşlerimizden Sorusu olan varsa onları alıp Cevap vermeye çalışalım. Önce bugün internete öncelik tanıyalım. Buyurun. evet. Bu kadın ve erkeği kapsıyor mu? Kurban kesme niyetinde olup da Evet kadını da kapsar. Eğer kadın da kurban kesmek istiyorsa Kurban kesecekse Kadın ne yapmayacak? Bu 10 gün içinde tüyüne, tırnağına dokunmayacak. dokunmayacak. Kesenlere ne olur? Kesenlere yani yapacakları bir kefaret yok. Bazıları evet düşünüyor diyor. Yani tırnağından kessin, yaptın. Yani bunun istiğfar. Günah işledi kesen. Allah'a tövbe edecek. Ki bugünlerde günah işlenilen bugünlerde işlenilen günahlar diğer günlerde işlenilen günahlar kadar ne olmaz? Denk olmaz. Onlar gibi olmaz. Bu yasağın bu, tam günlerini anlamayan arkadaşlar. Bu yasağın tam günlerini anlamayan arkadaşlara tabii takvimden tarih veremiyoruz şu anda. Evet. Çünkü şu, bugün takvimler bize ayın 25 olduğunu gösteriyor. Yani zilhicce ayının 25'ini. Evet. Ee, zil, zilkade olduğunu gösteriyor. Bugünlerden bugün cumartesi. Evet. Yarın pazar 26. Evet. Pazartesi 27. Evet. Salı 28. Çarşamba olabilir. Değil mi? Ee, Perşembe olabilir. Yani bugünlerde aramak lazım, bakmak lazım, haberleşmek lazım. Eğer Zil, Zil Hicca ayının girdiği ilan olduğu andan itibaren, İran olduysa o andan itibaren ne yapacağız? Yasak, başlıyor. Yasak başlıyor. Ne zamana kadar? Kurbanımızı kesene kadar. Bakın bayramın birinci gün demedik. Oldu ki İstanbul'da kaldın. Sana sıra gelmedi. İkinci gün o zaman ikinci gün erkekler olarak bıyık tıraşı olabilirsin. Evet Yani bunu ne yapacağız bizler Şu anda hacıların Arafat'a çıktığı tek bir yer var O da Suudi Arabistan Orada ne zaman bu hilal ilan ediliyor Onu takip edeceğiz Ramazan'daki gibi değil bulunduğumuz yani Kurbanı o gün kesersen olur ama Fitne olmaması için Diyelim ki Hacılar Pazartesi günü Arafat'a çıktılar Salı günü bayram Türkiye'de de çarşamba günü bayram Türkiye'deki hacılar da diyelim Salgın günü Arafat'a çıktı. <gülüyor> yani bizler hacıların televizyonda gördük pazartesi günü Arafat'a çıktığını, ertesi gün salı günü bayram olduğunu da ne yapmış olduk? Anlamış olduk. Yani öyle marjinalliğe, aykırılığa yeltenerek milletin gözünün önünde kurbanını alıp kesmenin bir anlamı fitnesi olmanın bir anlamı yok. Kurbanını Müslümanların yaşamış olduğu ülkedeki insanların Kesmiş olduğu günde ne yap git kes. Ama bazıları var böyle şey meraklısıdır yani. Arapçada şöyle bir kural var. Halif Yani Aykırı davran, şöhret kazan. Farklı ol, tanın. Ona da gerek yok. Evet. Tam tersi olursa bizim bir olursa. Tam tersi olursa. O zaman burada bayramın ikinci günü kes. Bekle. Sana kimse niye bayramın ikinci günü kurban kesiyorsun diye sormaz. Evet. Hani, ben kurban keseceğim diyor. Evet bir dakika. Bu ailem için de kesilmiş oluyor diyor. Ailem de beraber yasağa uyar mı diyor. Hayır uymasına gerek yok. Kurbanı yani kurbandan sorumlu olan mükellef olan ailenin reisi ise veya işte kimse o kesme niyet ettiyse ne haber? O bu yasa yasak kapsamındadır. Nehi kapsamındadır. Ailenin diğer fertleri çoluk çocuk kadınlar bu nehi ne yapmaz? Muhatap olmaz. Evet. Subhanakallahumma bihamdik.